Çıkkasıydı. mekaiyat. Bugün 28 Haziran Pazartesi. Yıl 2010, ay 6, gün 179. Hızır 54. 1431 Hicri Recep 16, 1426 Rumi Haziran 15. Fırtına. Günün tarihi. 44 yıl önce bugün 28 Haziran 1966'da bilim ve devlet adamı Profesör Fuat Köprülü vefat etti. Önemli eserleri, Türk dili ve edebiyatı hakkında araştırmalar ve Türk saz şairleri antolojisi. 1462 yıl önce bugün, 28 Haziran 548'de, Bizans İmparatoriçesi Teodora İstanbul'da öldü. Yemek listesi gün 179. Kabak kaliye, tepsi böreği, salata, cacık. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi, takvimi.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 My house started shaking Started floating on down the stream Hey, my house started shaking Went floating on down the stream It was dark at midnight People begin to holler and scream Merberkes, Açık Radyo 94.9, Açık Radyo.com ve onun Açık Gazetesi. Haftanın ilk Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Big Bill Brunzi'ye de bir günaydın diyelim. 1898'de Cumartesi günü 26 Haziran doğumlu 14 Ağustos 1958'de de ölmüş. Çok önemli bir blues şarkıcı, besteci ve gitaristi. 1920'lerde kariyerine başlamış ve country blues ile başlamış ama Amerikan folk müziğinin de geri dönüş e, akımı içinde yer alıp uzun ve çeşitli bir kariyeri en önemli blues müziğinin 20. yüzyılda Wikipedia'ya da bakalım. 20. yüzyılda en önemli müzi, blues müziğinin temsilcilerinden biri yapmış onun. Konuya da uygun düşecek olan hani Southern Flat Blues adlı parçasıyla yani güneydeki sellere dair yaktığı Türk'ü dinlemiş olduk. Böylece ona da bir selam çakarak. Evet haberlere bakacak olursak nedir durumumuz? Toronto'da, Kanada'nın Toronto kentinde yapılan G8 ve G20 zirvelerini protesto eden Polis araçlarına ve dükkanlara saldırdığı haberiyle Voice of America inliyor Aslında sadece Voice of America değil Genel anlamda da galiba uluslararası yayın yapan medyanın tamamı e, Korkunç saldırılar ve e, bu saldırıların nasıl büyük bir kaosa yol açtığına dair haberlerle dolu Evet yani küreselleşme karşıtı protestolar şiddet olaylarına dönüştü diyor mesela Bir, bir haber başlığı ee, aslında ne oldu derseniz bildiğimiz e, protestolar G20 ve G8 zirvelerinde olan e, ve G20 ve G8 zirvelerinin yapılmamasını amaçlayan protestolar gerçekleşti. Toronto'da da e, ciddi anlamda şiddetin öne çıktığı eylemler olduğunu söylemek çok kolay değil. Tabii nereden baktığınıza bağlı. Ancak e, sadece ve sadece görebileceğiniz şey şiddet eylemleriymiş gibi görünüyor e, ana akım medyada. Mesela 500 kişi tutuklandı ee, cumartesi gecesi, pazar günkü asıl protestolar gerçekleşmeden önce. Ee, evet, ve... e, yani demokrasi da birazcık görme Hı -hı. fırsatı buldum. Tam bir polis devleti e, manzarası veriyordu. Med mesela medya Benjamin gibi pink code işte Hı -hı kadın feminist hareketin öncüleri olan askerlerin yani ailelerinin de bulunduğu evet, çok önemli bir hareket aslında Pink Code ve onları sok onların yazar da başında bulunan kişi Marya Benjamin önemli bir muhalif yazar seslerden biri onu sokmamışlar mesela Kanada'ya ayrıca pek çok yani inanılmaz bir yoğunlukta yani 19 19.000 Asker konmuş biliyor musun koruma görevlisi tabii, 19 tabii. askerler falanymış zaten polislerle sokakta polisler varmış ama bizim alışık olduğumuz şey işte taksim gezi parkına polis doldurma olayı ve yani bir milyar Pardon, asker 1 milyar dolardan fazla para harcandı ve bunun bütün rekorları kırdı bekle iki milyar dolara da ulaşacağı söyleniyor. Böyle tuhaf tuhaf şeyler var. G20 zirvesi deniyor buna. Ve mesela Steve Paikin var. Ontario televizyonunun sunucularından biri. Yani son derece ilginç bir dizi tweet atmış. Ve gözümün önünde polisin vahşetine ve dehşetine... E, Tanık oldum diyor mesela bir gazeteciye ve barışçı tamamen barışçı gösteri yapan aktivistlerin üzerine de e, polis vahşetiyle saldırdıklarını gördüm diyor tamamen gereksizdi bana da burayı terk et yoksa seni tutuklarız dediler diyor ben işimi yapıyordum diye tweet atmış twitter kullanıyor ve ondan sonra da zorla çıkarılmış oradan. Tam çıkarıldığım sırada diyor iki şey yetkilinin de bir gazeteciyi tuttuklarını gördüm diyor. Yani hı hı. Polisin ya da asker mi ne, nasıl bir polis bu bilmiyorum terör. Herhalde özel harekat polisi falan gibi bir şeyin Kanada versiyonu. Ve mesela kendisini diyor beni, beni götürürken son gördüğüm şeylerden birisi bir, birinin adamı tutmuşlar. Ben Guardian İngiliz Guardian gazetesindeyim diyordu diyor. Fakat fazla konuştu. Poliste fazla konuşunca iki polis tuttu onu üçüncüsü de midesinden gömdü diyor yürü tamamen gereksizdi adam çöktü yere diyor üçüncü bir polis şey memuru da sırtına dirsekle vurdu bunu da gördüm diyor ama hiçbir kamera bunu bunu tan buna tanıklık edemedi yani fotoğraf makinesi bu tam bir saldırıydı diyor. Yani son derece başka şeyler de yazmış. Yani Steve Paikin çok tanınmış bir gazetecisiymiş, yayincisiymiş. Ee, ve The Raw Story diye bir siteden Daniel Tenser'in yazısından baktım. Yani bir, tarafa, bir tarafı boş bırakın diye kalabalığa bağırıyormuş polis şefleri. Ondan sonra öbür taraftaki polis de burayı da boş bırakın demiş. Yani gidecek yer kalmamış hiçbir şekilde. Ki zaten bütün bunların ne şekilde olduğunu da şöyle anlatmak lazım. Zaten G20'nin ve G8'in yapıldığı alan böyle işte teller, 20 metrelik bimlemli alanları vesaire baya baya zaten kale gibi korunuyor. Bu kalenin dışındaki demokratik tırnak içi alandan bahsediyoruz. Bu olan bir tane... Her şey e, bu demokratik alanın içinde gerçekleşti. Evet, Pekin diyor ki mesela e, yani tamamen barışçı yürüyüş yapan ve orta sınıf gösterge görüntüsünde olan aktivistlerin üstüne saldırdılar diyor. Arada tabii siyah maske Hı -hı. giyen Kara Blok üyesi anarşistlerinde camları kırdı, bazı polis araçlarına da saldırdıkları biliniyor ama esas olarak mesela Steve Peck'in yazdığı doğrudan doğruya gereksiz bir şiddet uygulaması Bu aslında Türkiye'de Kanada de polisi. gayet iyi bildiğimiz şeylerden biri e, şiddet kullanan az sayıdaki eylemcinin e, bütün eylemin gidişatı ile ilgili medya tarafından öne çıkarılması, polis tarafından meşruiyet zemin olarak kullanılması vesaire de bildiğimiz klasik durum. Çünkü e, çok kalabalık protestolardan bahsetmek mümkün Toronto'da ama e, Medyaya bakarsak yine asla sadece yanan polis arabaları ki görebildiğim kadarıyla ya dört ya beş araba yanmış. E bu durumda niye hepsinde sadece bu fotoğraf var diye düşünmek de mümkün e falan gibi şeyler var. İşte bazı dükkanların camları kırılmış, şiddet eylemleri yok değil var. E, Toronto Üniversitesi'nde mesela neredeyse bütün kampüsü tutuklamışlar. Sebepse silah bulunması kampüste. Silahtan kasıt da sopa ve taşlar. Bildiğimiz hikaye yani çok e, evrensel olan şey iki tane biri serbest piyasa dedikleri şey bir ikincisi de e, bütün bu haber ve haberlere bakış şekli e, bunlar evet, gayet evet. evrensel ve tabi polisin e, davranışı vesaireyi de bu evrensellik içinde tutabilmek mümkün. Evet şeyi de göreceğiz. Bisikletçiler tabii. falan tutuklanmış yani e, bütün bu çatışmanın ortasında kalan eylemlerle de alakası olmayan ama panikleyerek e, alandan uzaklaşmaya çalışan bisikletçilerin tutuklandığına dair evet. haberler var. Gene mesela gene peykin'e dönecek olursak Steve peykin'in söylediklerini tamamen Twitter üzerinde ama çok şaşırtıcı böyle büyük bir soğukkanlıkla bir bir ardından işte o kaç yani 140 kelimeden mi oluşuyor nedir? Hı hı. Sadece o kadar böyle şeylerden vermiş. Yani Esplanade diye bir Toronto'nun bir mahallesi sahil bölgesindeki gayet kalabalık bir yer. Polisli, yoğun nüfuslu insanlar oturuyor. Evet, orada orta sınıf yerlerinden. Evet, barışçı ve orta sınıf insanlar. Söylüyorum diyor. Hiçbir şey olmayan orta sınıf. ...çeşitli insanlardan oluşan... ...barışçı bir şeydi... ...anarşıslar yoktu... ...yüzden fazla... E, ...polis... bayağı silahlarını doğruttular halkın üzerine... ...diyor... E, ...plastik mermiler ve... ...sis bombaları... ...gaz Hazırdı bombaları... ...ve hazır. zaten de ateşlediler plastik mermilerle gaz bombalarını... ...diyor... E, ...ve... Aslında 100 tane polisin çevresini sardığı şeyin orta sınıf ve e, şiddet içermeyen bir kalabalık olduğunun altını kalın kalın çizmiş. Muhabir çünkü... 32 yıldan beri bu Toronto'da yaşıyorum diyor. Yani ömrümde böyle bir şey görmedim. Yani van, poli, hem vandallara da lanet olsun demiş. İşte bu şeyleri cam çerçeve indirenler filan. Hem de ama bu barışçı göstericilere saldıran ve onları tutuklayanlara da ayıp demek. İkili durumlarda durumlar da zaten çok klasik bildiğimiz şeylerden biri bir yandan. Yani bu şiddet eylemlerinin bir anlamı olup olmadığına da tartışma bence hararetle yapılmalı. Çünkü bir yandan da neye yarıyor, neye yaramıyor, ne faydası var falan filan gibi tartışmalar. Zaten yaşadığımız tartışmalar ama polisin örgütlü şiddetiyle ve hiç alakası olmayan insanlara şiddetle, şiddet kullanmasıyla bunu aynı kefeye koyuyor olmak çok mümkün değil. Çünkü kamunun organize ettiği, kamunun var ettiği ve kamu parasıyla dönen bir şeyden bahsediyoruz polistik dediğimiz zaman. iki ayrı şeyi aynı kefede. Ona da buna da falan filan demek çok doğruymuş gibi gelmiyor bana ama asıl konu tabii bu değil. En nihayetinde. Bütün bunlar olurken de Toronto'da bir yandan aslında bambaşka şeyler de oluyordu. Çünkü ...gösterilerin ve göstericilerin aslında bu eylemleri çıkmış olmasının, bu protestoların yapılıyor olmasının bir sebebi vardı. Tabii yani G20 çay içmeye buluşmuyor. Aslında bundan sonrasına dair nasıl hareket edileceğine dair 20 büyük ekonominin ve 8 büyük ekonominin aldığı kararlarla ilgiliydi bu zirveler. Şöyle bir şeyler de yapılmış bu arada, hani yaratıcı eylem olarak kanalizasyon sistemini tamamen kapatmışlar o bölgeye giden e, 4 eylemci. Ve böylece kanalizasyonların çalışmamasını sağlamışlar G20 zirvesinde. Onlar da tutuklanmışlar haliyle. E, bu tip eylemler olmuş bir yandan. E peki liderler, affedersin ne, nasıl gitmişler? Işte, tam da sorun bu ama cevabı yok. Yani çünkü içeriden bu tip konularda bilgi gelmiyor. Ciddi haberler yapıldığı için içeride. E, tuvalet işi nasıl halledilmiş sonrasında bilinmiyor. Ama e, kanalizasyonun tıkadıkları biliniyor nerede yapılıyor şey mekan neresi büyük... kanalizasyonun tıkandığı mekan mı hayır G20 Toronto'da herhalde çok lüks bir yerde değil mi evet evet yani gördüğüm kadarıyla fotoğraflarından gayet açık dışarıya fiyakalı... bir koku filansızmış mı ee, yani gaz bombalarından büyük ihtimal burunları zaten insanların çok keskin değildi o ara sızdıysa da alamamış olabilirler kokuyu ama e... Bunlar hakikaten anlamlı eylemler çünkü bu insanların toplanıyor olması demek dünyada milyonlarca insanın en azından gerçekten sefaletle çok daha yakinen e, tanışması çok daha kötü durumlarda yaşaması anlamına geliyor her seferinde ki bu zirvede çok farklı olmadı belki birazdan onu da konuşuruz. Evet bence ona da dönmeliyiz muhakkak son derece e, ilgi çekici yani senin biraz önce söylediğin bir şey var. Yani olayların kendisi bir yana bunun Türkiye'de mesela ve dünyada da aslında <gülüyor> radyo ve televizyonlardan ve de gazetelerden veriliş tarzı. Onlar işte mesela Türkiye'dekiler şeyle ilgili tamamen. Türkiye'de zaten bambaşka bir kendine özgürlük hali var ki e, hani ulusal gazete yayında dediğimiz şeyin herhalde özel örnekleri. Ve ulusal TV. Tabii özel örnekleri yani çok düzen hani televizyonları yine bir kenara bırakıyorum spontanlık üzerinden yürüdüklerinden ve herhalde Türkiye'nin peşine taktılar muhabirleri ve sadece Türkiye'yi görebiliyorlar diye düşünmüştüm ama gazetelerle birlikte e, durum hakikaten vah vah diyebileceğimiz bir şey. Efendim bu G20 zirvesi tahmin ettiğiniz üzere e, Türkiye ile İsrail arasındaki gerginlikler e, Türkiye'nin İran nükleer takasıyla ilgili Amerika ile. Yaşadığı gerginlikler üzerine bir toplantı bir zinciriydi. Bir işte Obama batıya dönün artık sitem. Evet ha bir doğru. Bir Batı eksenine dönmek, doğu ekseninden kaçmak falan filan. Parmak sallamak Türkiye'ye. Bunlarla ilgili bir toplantılar zinciriydi bildiğimiz üzere. Yani eğer Türkiye'den gazete okuyorsanız öyle biliyorsunuz diye. Hani bir Başka den bir konu mu var G20'de? İşte yavaş yavaş söyleyelim ki insanlar hani anlamadıkları ne diyor bunlar falan diye böyle bir garip durumla karşı karşıya kalması sabah sabah. Aslında bunun dışında da konular konuşulduğuna dair iddialar var. Yani e, aslında asma. Erdoğan ve Obama dışında başka insanlar da varmış zirvede. Berlusconi yok, sadece ve sadece yok. yanındaki sarışın kadınla konuşulmamış falan. E, bambaşka hikayeler var başka bir dakika, gazetelerde. Bir dakika şimdi. O, o kimmiş o kadın? Ya, adını unuttum ama zaten netleşmiş değil. Yani e, anladığım alt metinlerden e, Berlusconi'nin oynaşı olduğu iddia ediliyor. Olur mu öyle şey ya? Ben de o olacağına bu, zaten bu, ihtimal bu vermedim. Bu konuda Obama'dan bir sistem gelmiş mi? <gülüyor> Daha sonra ikili özel görüşmelerde e, bu konu konuşuldu diye. Eksen kaydırması. <gülüyor> Ama zaten e, eşiyle boşanıyorlar galiba, galiba değil mi? Hale gelmeye başladı. <gülüyor> ya müstehcen olan aslında tas tamam bu G20 zirvesi ve bu G20 zirvesinin yansıtılış şekli. Çünkü aslında orada şöyle şeyler oluyor. Türkiye hakikaten. İnanılmaz ağırlıkta neoliberal yeni planlarla ilgili kararlara imza attı. Ama bunların hiçbir tanesinin virgülünü bile görebilmek gazetelerde mümkün değil. İran'la ilgili ne dedi anlaştık mı Amerika'yla, İsrail'le ilgili Erdoğan'ın planı ne, Obama bu konuda ne düşündü falan filan gibi. Saçma sapan asıl e, zirveyi yanından bile kesmeyen konular Türkiye'de tek konu halinde. Bu zirveyi zırva olarak... El alıyorlar anladığım kadarıyla. Bizde daha da zırva hale geliyor. Zaten genel <gülüyor> anlamıyla dünya gazetelerinde de gördüğüm kadarıyla şey var. İşte yanan polis arabası, çılgın protestocu, e, aptal bilmem ne falan diye devam eden böyle bir hikaye var. Ama Türkiye'de hakikaten öznel olduğumuz, özgün olduğu e, Türkiye'nin kendi siyasetinin çok net hala küresel siyasetle işimiz yok ...özellikle Şimdi, yok tabii. Evet ...orada konuşulanlara birazdan dönelim... diye ...derim hı hı. ben... ...ama önce istersen Decek. Türkiye gazetelerinde ne oluyor... ...ona bakalım bu konuda bari... Evet, ...demek peki. ki ilgi noktası burası... ...bakalım... Ee, ...yani işte Radikal mesela... ...ilk en üstteki gazete oydu... Ee, ...Obama sitem etti... ...Erdoğan kararlarını savundu... ...Obama'dan sitem... <gülüyor> ...gibi yaratıcı bir başlık atmış... ABD Başkanı açık konuştu... ...İsrail ilişkileri düzeltmeye yönelik adımlarımıza Ankara yanıt vermiyor... İran'daki tavrınız model ortaklık anlayışına uymuyor. Model ortaklık olayı zaten hani bir ara dalga geçilen bir şey değil miydi? Hani biz neydik, müttefik Yok. miydik, ortak mıydık, model ortak neydi o neydi? Obama'nın yeni geldiğinde de evet. bir laf söylemişti galiba. Hani biraz da gülünmüştü isim değişiyor, alet değişmiyor diye. Hemen altında küresel haber var radikalde. Toronto savaş alanı diye. Bir polis arabası kırılmış camları. Üzerine de sprey boyayla çeşitli yazılar yazılmış. Bir tane de protestocu var. Yani öyle deniliyor en azından. Üzerinde kırmızı boya falan filan var. Peki G20'ye bakışa devam ediyoruz o zaman. Tabii. Şimdi ikinci sırada da elimize öyle gelen Cumhuriyet'e bakayım. Orada görüş ayrılıkları aşılamadı diye g Hangi görüş, görüş ayrılıkları? Ha küresel tabii. ekonominin ne yöne gideceğine dair. Hayır alakası yok. Erdoğan'la Amerika e, Birleşik Devletleri Başkanı Obama Kanada'da görüştü ve görüş ayrılıkları aşılamadı diyor. Hmm. Ee, öyle bir şey fakat bir de tabii bu... En önemli konusu G20'nin başkonusu tabii. Türkiye ile Obama arası. Yani Dünya Gazeteli'ne de bakarsanız zaten Öyleydi. bir Türkiye diyorlar bir Obama. Bir de evrensel tarafı var. O da aşk şiddeti yener diye bir fotoğraf koymuşlar öpüşen bir çift. Polis e, henüz müdahale etmemiş onlara. Ama üzerlerine doğru rap rap gelen bir, <gülüyor> gelen bir, polis, bir polis ekibi var. var. Aşk şiddeti yener diye son derece imsel bir. Ve, e, mi, dört kare sonra geçti. büyük ihtimalle e, copların altında dayak yiyen bir kadın ve bir erkek fotoğrafına dönüşecek o fotoğraf. Bir yerden kazıyacaklar ondan Hı -hı. sonra o kadınla erkeği. Ama şu an güzel. Ya. Romantik bakmak. Ve Bu şiddeti da... yeniyor. Ya işte o anda yendi. Dört evet. kare sonra yenmemiş olabilir. Önemli değil. Zaman gazetesi iyice özgünleşmiş. İşte... Abant'ın çözüm önerileri <gülüyor> diyor. Onlar toptan G20'yi bırakmışlar. Abant'ı manşet <gülüyor> Toronto'dan yapmışlar. Toronto'dan <gülüyor> evet. Abant'ı Aydınlar 16 maddelik sonuç bildirgesi yayınladı diyor. Şiddet Kürt meselesinin çözümü ve toplumsal barışı engelliyor. Anayasa Mahkemesi kurucu iktidar yetkisi kullanamaz. Askeri bürokrasi ve askeri harcamalar demokratik denetim altına alınmalı. AB ile görüşmeler, AB ile ilgili dönüşümler daha özgür bir Türkiye için önemli denilmiş. Böyle. Altta da şey de var tabi yani hani haklarını yemeyeyim. Ee, Erdoğan ve Obama zirvede açık konuştu diye G8 zirvesinin asıl konusu e, zamanda da mevcut. Tarafa bakalım. Riskli samimiyet başlığı altında aynı fotoğrafı vermiş. Aşk her şeyi yener mi adlı Cumhuriyet fotoğrafı mı? Yani ilk Cumhuriyet'te Hayır. gördüğümüz. Şimdi bir dakika ikisini karıştırmamak lazım. Aynı iki yaklaşım şeydekiyle aynı Cumhuriyet ve diğer Türk gazetelerindeki ama şu o fotoğraf öpüşenlerin fotoğrafı var ve polis o robokoplar yürüyorlar ayaklar altında <gülüyor> kalmak üzere belki de. Fakat şu sorumu küresel aşk krizi olarak vermiş fotoğraf altında onu. Gerçekten anlamsızlaşmış <gülüyor> yeterince evet. Savaşma seviş diyen bu iki protestocu hariç diyor. Şehri savaşa. Bak, bunun bu manaya geldiğinden nereden anlıyoruz? Yani karşıtları mu? şehri savaş alanına çevirdi Aha. diyor. Öyle mi? Yani zirve değil savaş alanına çeviren ya da polisin saldırıları değil. Yani 19 bin polis ve 1.1 milyar dolar güvenlik harcamasına rağmen zirve karşıtları şehri savaş alanına çevirdi diyor bu fotoğraf altında. ...savaşma, seviş diyen bu iki protestocu hariç diye vermiş. Bu, hmm. bu ama riskli samimiyet dediğim o öbür kısım. Yani mesela diyelim ki 200 bin kişi katıldı bu gösterilere. Ee, hmm. 1999 bini mi? Neyse benim matematiğimi biliyorsun kötü. Eksi ikisi e, savaş alanına çevirmekle meşgulken bu iki kişi öpüşüyorlar evet, mı? Evet, Böyle aynen. bir hikaye mi? Sarafınki de. Evet. Güzel. Kanada'daki G20 zirvesinde... ...riskli samimiyet de şu... ...75 dakika bu görüşen... Hayır işte o uluslararası hani Polis gelirken öpüşüyor olmak da riskli bir samimiyet ya... Ben, oraya ben de, de öyle zannetmiştim ama... ...dikkatli bir gözle baktım... <gülüyor> ...Kanada'daki G20 zirvesinde... ...75 dakika görüşen... ...Obama ve Erdoğan... ...birbirleriyle çok açık konuştu. Çok güzel... <gülüyor> Ne konuştu? Star'da var. Vereyim mi? Ver. Gerçi manşet değil manşet onda da abant. Mahkemeye ortak çağrı Türkiye'nin önde gelen hukukçu vıtları neyse konumuz bu değil. Ee, i̇şte abant zirvesi manşet sür manşette de Obama'dan Gazze sözü. Bak bu konuşulmuş. Başbakan Erdoğan yarım saat planlanan ancak 75 dakika süren görüşmede ABD Başkanı Obama'ya İsrail, İran ve terör konusunda açık mesajlar verdi. ...Obama İsrail'i uyardı. Ne zaman uyardı? Bilmiyorum. Yani benim bildiğim kadarıyla böyle bir uyarım uyarı yok. Ee, bir de madem böyle hani şey yapacağız... Şu, ...bayılıyorum bu hikayeye ya. Hani yarım saat verdiler zaman... ...Obama bizi çok, çok beğendi. 75 dakika. Bir saatte gecikmeyle olmuş. Öyle mi? Peki buna ne buyurulur? Kim ben... geciktirmiş bu ikili Obama. Obama. Ghana'yla Amerika Birleşik Devletleri maçını seyretmiş merak ya ben yapmıyorum artık haber malber. <gülüyor> Değil mi böyle? İşte e, hemen hemen bütün gazetelerde hızla bakmak gerekiyor. Aynı şey var. Mı Oraları çıkmıyor. Peki Obama'ya dost uyarısı var. Hürriyet gazetesinin manşetinde gay kimmiş gayet, o dost? Zirvenin first ladiesiymiş. Yok ya? o değilmiş ha. bir dakika. What ya what o, o zirvenin şey... first lady'leri Hürriyet'in geleneksel yayını. Ee, bir yerde bir grup kadın. ...kadın olarak bir araya geliyorsa... ...Obama'ya dost uyarısı Erdoğan'dan Amerika Başkanı'na... ...İran'ın nükleer meselesi ve İsrail'in Gazze'ye yardım filosuna... ...saldırıların ardından yaşadığımız fikir ayrılıklarını anlatmış. Ve uçaktaki sarışını anlatıyor. Şeye geçiyorum onu. Sarışın dam. Federica Galliardi. Eski bir top modelmiş. Çok güzel. Akşam gazetesi bu arada kadınların bu şekilde hani e, kocaları iş konuşurken bir arada e, öyle duran işlevsiz canlılar olarak tanımlanması falan bunları da çok normal bulmak gerçekten nahoş hani. Sadece bir satır söylemek ihtiyacı hissettiğimde. Bir de şeyde dikkat çekici bir hal almaya başladı artık. Madame Tussauds Balmum'un müzesi gibi oldu şey Berlusconi ya. Yüzünü çektirip saç ektirip boyatınca falan bir tuhaf. En azından öldüğü zaman değil. Madame Tussauds'e direkt konulabilir. <gülüyor> <gülüyor> ya da yapılacak heykeli çok gerçekçi görünecektir. Çünkü zaten gerçeğinde de bir reprezentasyon hissi olduğu için. Hangisi gerçek? Aradaki yedi farkı bulunuz diye de. <gülüyor> Tam hikaye bu değil mi zaten? Hangi haber gerçek? Hangi Berlusconi gerçek? E, gerçekten Toronto'da ne oldu? Gerçekten niye toplandılar falan? hani Gerçek bayağı nereden baktığımıza göre. Henüz o konuya giremedik. Onu sekiz buçuktan sonra bakacağız. Akşam G20 öfkesine polis dayanamadı gibi Toronto polisini <gülüyor> destekleyen bir haber yapmış. Yani neden böyle bir haber yapılır bilmiyorum ama... E, ...akşama göre de o, bütün Toronto'da olan bitenin en önemli noktası... Polisin e, G20 protestocularının öfkesine dayanamaması Kanada gazeteleri, gazeteleri göstericilerle baş edilememesini 1.1 milyar dolarlık har, dolar harcandı. Sonuç fiyasko başlıklarıyla eleştirmiş. Ben baktım Kanada gazetelerine böyle bir manşet yok. Ama hani kaçırdığım Ama bir Kanada istemiştim. gazetesi de olabilir. Tabii sonuç olarak zaten onlara Kanada gazeteleri diyoruz. Yani evet. Türkiye'de mesela hürriyet akşam falan demiyoruz ya Türkiye gazeteleri. Türkiye gazeteleri. Uzak oldukça öyle. Destek sözü vermiş. Kim? G20 zirvesinden destek sözü çıkmış. Ekonomik krizle ilgili mi? E, hayır. Erdoğan Obama'dan iki kritik konuda destek aldı diyor vatan. PKK ile mücadeleye katkı artacak. İsrail ile gemi krizi mutlaka aşılacak. İsrail bir gemi krizi mi var? Yani işte birden fazla aslında çünkü Açdot Limanı'na sadece Mavi Marmara çekilmediği için aslında pek çok gemi krizi var. Habertürk sür manşetten Obama'ya teşekkür demiş. Senin verdiğin haberin aynısı aslında. Mavi Marmara tutuklarını bıraktırdınız müteşekkirim demiş Obama'ya Erdoğan. İşte evet. PKK bizim de düşmanımız saldırıların artmasından üzgünüm demiş. Obama Erdoğan'dan İsrail'e dört barış şartı gelmiş. Bir... Gemi saldırısı için özür dile. iki ölenlerin ailelerine tazminat öde. Üç, uluslararası soruşturmayı kabul et. Dört, Gazze'deki ambargoyu kaldır. Beş, öldürmeyeceksin. Yok o benden. <gülüyor> bir de şey de vardı çok güzeldi orası da. İsrail'e bir uçaklar mı geçecekmiş ne... İzin verilmemiş, onlar da rota çevirip İsrail uçakları varşova'ya gitmişler. Evet evet. Ee, bir geçiş izni verilmedi. Heyet dönmeden ama değil mi her onların? Yok her on heyeti orada henüz. Ama evet. bu son. Bir daha da bir daha da zaten işimiz olmaz. Yeni şafan dediği gibi bundan sonra Tel Aviv'le işimiz olmayacak. <gülüyor> Böyle yazan gazetelerimiz var sağ olsunlar. E G20'de ne konuşulduğunu birazdan konuştuk. sekiz buçuktan sonra galiba sadece bizde yani Türkiye basınında haber atlatıyor bile olabiliriz. Yani G20'nin evet. niye toplanıyor olduğu ve, ve ne kararlar e, aldığı ne sonuçlar çıktı aldığı, evet. ne sonuçlar sadece Açık Gazete'de az sonra. Açık Gazete I Write The Songs, şarkıları ben yazarım adlı şarkıydı bu. Bruce Johnston'dan dinledik. Bruce Johnston aslında efsanevi Be The Beach Boys'un kurucu elemanlarından biri değil, elemanlarından biri. 65'te katılmış aslında Glenn Campbell'dan sonra. Fakat ondan sonra da günümüze kadar ayakta kalan grubun elemanlarından biri. Besteci, aynı zamanda şarkıcı... Ve bu şarkısı da onun Barry Love tarafından çok sonradan üne kavuşmuş olan ve biraz da yanlış anlamalara yol açmış olan bir şarkı. Sanki bir ego patlaması gibi diye reddetmiş aslında Barry love şarkıları ben yazarım, aşk şarkıları da en güzelini falan diye. Halbuki aslında insanların içinden gelen yaratıcı ruha, Gönderme yapan bir şarkı olduğunu söylüyor Bruce Johnston'ın ve sözler de öyle gerçekten de zaten. <gülüyor> Ay ben yazıyorum diyen müziğin kendisi aslında orada. Evet Bruce Johnston'a da bir günaydın deme fırsatımız oldu. Dün 1942'de dün doğmuştu kendisi. Evet devam ediyoruz açık radyo 949 açık radyo.com ve açık Gazetesi onun. <gülüyor> Zor hatırladım ama. <gülüyor> De, arada iki şey söyleyelim bu G20 ile özel haberimizi patlatmadan. Bütün dünyada bir tek bizde var. Öyle anlaşılıyor. <Ya>, en azından <gülüyor> Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de. garanti edebiliyoruz haberi atlattığımızı. <gülüyor> ya ben şeye bile baktım hani e, Voice of America, BBC Türkçe, Deutsche Welle falan filan gibi uluslararası Türkçe yayın yapan e, sitelere. Voice of da var. Var mı? Var. Dünya liderleri zengin ülkeleri bütçe açıklarını yarıya indirmeye çağırıyor. Aha bak kaçmış. Birinci o zaman G20 haberi o değil mi onların? Tüh. O zaman haberi atlatıyor olmayacağız resmi olarak mı? Yani internet sitelerini, yani Türkiye'deki gazeteleri en azından atlatmış oluyoruz. Benim bu da bize etmiş. Evet. Ne yapalım? Evet. Mütevazı bir açık gazetesi bu Türkiye'nin. <gülüyor> Şimdi ondan önce yalnız Türkiye'nin genel durumuna bir değinmeye yarayacak üç tane haber var elimizde. Bir tanesi cumartesi günkü gazetede gördüğümüz bir haberdi. TÜSİAD toplantısında hem TÜSİAD Genel Başkanı'nın hem de Sedat Aloğlu'nun toplantıda gündeme getirdiği Konular, bölgesel özellik, İmralı'nın muhatap alınmasına yönelik önerilere Cumhuriyet Halk Partisi örgütle aynı dili konuşuyorlar demiş. Hangi örgütle? PKK ile. Yani PKK ile TÜSİAD'ın Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin... Aynı sesle konuştuklarını yani patronlar PKK'nın sesi demişler. Bu da ben açıkçası son iki açıklam. senedir zaten PKK'nın ciddi anlamda meşruiyet kazandığını düşünüyorum şu anlamda psikolojik olarak ciddi bir meşruiyet var çünkü eskiden olmayacak kadar kolay bir şekilde sadece şey yapılırdı bu DTP, BDP ve daha önce kapatılmış olan diğer Kürt partilerine ama son bir buçuk senedir iki senedir şöyle bir trend var herkes birbirini rahatlıkla PKK ile aynı siyaseti yapmak, PKK ile aynı yerde durmakla suçluyor. AKP-CHP'yi, CHP-AKP'yi, MHP herkesi falan diye devam eden, meclisin tamamında olan bir durum bu. Ki e, herhalde bu durumda örgütün aslında ciddi bir meşruiyet zemini sahibi olduğunu artık söylemek çok yanlış olmaz bütün bu tartışmanın içinde. Vaş ya yani nasıl yorumlayacağımı katiyen yani, <gülüyor> bilemiyorum ben bunu anlayamadım. Yani Türk, Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin PKK'nın sesi olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oka'ya ancak saygıyla şapkamı çıkarıyorum. Bu yepyeni bir gelişme ve apayrı bir açılımdır yani başlı başına da yani. İşte orada Sedat Aloğlu konuşmuş ya İmralı'da muhatap alınmalıdır. ya yani Abdullah Öcalan'la da konuşulmalı ve bölgesel özü, özellik meselesi de tartışmaya açılmalıdır demiş. Enteresan bir durum bu. Onun dışında güzel ilginç bir haber de şey haberi tabi. Bir başka ilginç tartışmaydı. Türkiye hafta sonu şeyle çalkandı. Gediktepe'ye de kim çömeldi kim ayakta kaldı diye 11 askerin öldüğü Gediktepe mevziğine gitmek gidince de Erdoğan orada genelkurman. Çömelmeli başı. miydi çömelmemeli miydi çömelerek e, Türkiye'nin gururunda bir gedik açıldı mı? Aslında zaten bu teamüller gereği askeri teamüller gereği çömelmek mi doğruydu? Neydi o adam? Çılgın Türkler kitabını yazan. Bilmiyorum. Hatırlayamadım ismini şu anda ama hani çok sattan işte o Çılgın Türkler kitabının yazarına en son soruyorlardı. Efendim caiz midir çömelmek? Diye. O neydi? Ne e, kendisi gerçekten kafamı... Turgül Özakman mı? Ha, evet, evet, evet, evet. Kendisi gerçekten kafamı aydınlattı. Öyle bir şimşek çaktı ki hala daha net e, göremiyorum. <gülüyor> Beynimde bir aydınlık kaldı. Eee Atatürk döneminde çömelmemiş olabilir. Ancak o zaman nizami harf vardı. Şimdi olan gayri nizami harptir. Dedi. Yani? Ben bundan kendi adıma şunu çıkardım. Yarı çömel. çömel... Evet. Hani, tam sürünme koşu olmaz. Ancak çömelmek kabul Bıca edilebilir bir durumdur. Bu tartışıldı. Evet. E işte, bu... Yani Çılgın Türkler yazarına kadar giden bir tartışmadan bahsediyoruz. Çok iyi yerinde olmuş bence Çılgın Türkler tartışmasının başlatıcısına gitmeleri ee, şey de iyi olmuş tabi Kılıçdaroğlu da duruma müdahil olmuş Kılıçdaroğlu zaten full müdahil harika bir siyasi alan yakaladı hissiyatına sahip bense o hissiyatı paylaşmıyorum Gediktepe'ye gideceğim demiş o da o mevziye gidecek diye vermiş şeyi. Ee, Radikal Gazetesi ve Gediktepe'ye gitmek için genelkurmayla görüşmelere başlamış valla Türk'te de Kılıçdaroğlu o sipere gidiyor CHP açıkladı, da eşlik edecek diyor. Kılıçdaroğlu'na eşlik edecek Baş. Ya Bana etmeyecek, ben gitmiyorum. Bilmiyorum, sen de gidiyorsan e, belki sana eşlik ediyordur ama şu anda daha çok Kılıçdaroğlu'ymuş gibi. Tövbe. CHP lideri ee, çarşamba Van'a uçacak, helikopterle Gediktepe'ye geçecek. Başbuğ'un eşlik etmesi bekleniyor. Bekleniyor'a döndü, sürmahşed edecekti. CHP'liler tartışılan çömelme fotoğrafına atıfta bulunup Kılıçdaroğlu siperde ayakta duracak dedi. Bir ya, başbakan ve genel kurmay başkanının kendi topraklarında çömelmesini içime sindiremiyorum demiş. Gerçekten böyle hissediyor mu sence? Yani ciddi soru. Hissetmez olur mu? Gerçekten mi? Yani hani bakıyor ben... ve Allah'ım Türkiye Cumhuriyeti başbakanı nasıl olur da çömelir? Dik Hı. durması gerekir siperde mi diyor. Ya ve bunun üzerinden de bir siyaset tahlimi başkanı, yapıyor. Evet. Demek ki siyaseten bir sıkıntımız var falan diye devam edip Türkiye'nin sıkıntılarına doğru akıtıyor konuyu öyle mi? Ya yani bu popülist bir yaklaşım değil aslında gerçekten hissettiği bu kılıçlar onun öyle mi? Öyle almak zorundayız. Anladım. Tamam o zaman öyle alalım. Ee, pek kılıçlar o siperde ayakta durunca memlekette bir şey değişecek mi bu durumda? Çünkü ayakta olmak ya da çömelmek belli ki bir şeyleri değiştiriyor hayatta. O nasıl soru? Delikanlı. <gülüyor> Her şey değişecek. <gülüyor> tepeden tırna tepeden tırna çok güzel. Yani demek ki o zaman hayırlı olsun. Çarşamba itibariyle perşembe günü biz yeni bir Türkiye'nin haberini mutlulukla veriyor olacağız evet. sabah 8 sularında. Ee, bu bizim için mutluluk verici. İyi. Evet. Son olarak da gene Tuhaf Haberler dizisinin içinden bir üçüncüyü de vereyim. Ankara Emniyet Müdürü yani yolsuzluklarla, kanunsuzluklarla baş etmek üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kollu kuvvetleri olarak onu getirmişiz. Oraya vergi vatandaşın parasıyla Ankara Emniyet Müdürü şimdi ihalelerle ilgili operasyonda tutuklama kararı çıkmış Kayseri'deki. Yani müdüre tutuklama Ankara'da Özdemir şoku diyor. Çeteye yardımla suçlanan Özdemir karar öncesi Ankara'da görev değişiklikleri yapmış. Bir de bu haberimiz var. Bu bu şey yani TUSİ adın PKK ağzıyla konuşması haberi. Başbakanın Genelkurmay Başkanıyla GPD çömelmesi haberi ve üstüne üstlük Ankara Emniyet Müdürünün de yolsuzluktan tekrar tutuklama. Haberi çıkmış olması daha önce yakalanmış, serbest bırakılmış. Bu üç haberi bir arada okursak daha anlamlı bir bakışa sahip olabiliriz değil mi memleket hakkında? Bir miktar galiba. Evet artık geçebiliriz. Dünya liderleri ne yapmış G20'de? yani G20'de aslında konuşulan konu tabii ki ne İran'la işte Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde verdiği oy, ne e, İsrail ile e, Türkiye arasındaki gerginlik ve bu gerginliğin nasıl giderileceğine dair tartışmalar aslında konu tabii ki ekonomik kriz çünkü küresel çapta bütün sistemi e, zangır zangır titreten sarsan bir yapıya sahip ve hiç de e, gidiyor ortadan kalkıyormuş gibi görünmüyor konu daha çok bu olmuş e, G20 ve G8 zirvelerinde. Evet yani sistem filan olmuş mu olmamış mı bilmiyoruz. Obama'dan Erdoğan'a Erdoğan'dan Obama'ya nasıl bir gidiş geliş olmuş bilmiyoruz ama dünya liderleri bütçe açıklarını yarıya indirmeye çağırmış. Buyurun buradan yakın. Gelişmiş ekonomiler olan G20 ekonomilerinin bütçe açıklarını yarıya indirmesi ve tabii ki bu yarıya indirmenin ne şekilde olacağına dair de iyi kötü bir yol haritası da çıkartılmış. Krizin faturasını kim ödeyecek dediğimiz standart soru. Çünkü hani ortada bir Para ihtiyacı var. Tamam peki parayı kim verecek? Daha çok bu kim dediğimiz Ahmet Mehmet şeklinde olmuyor. Sınıflar üzerinden oluyor. Zenginler mi verecek? Finans sektörü mü verecek? Çalışanlar mı verecek? İşsizler mi verecek? İşte e, sosyal haklardan mı kısılarak çıkartılacak? Yoksa işte ne bileyim sağlık hizmetleri zamlanarak mı ortaya konacak falan diye tartışmalar var ya. Evet bütçe... E, açıklarını yarı yarıya azaltmaları gerektiği bir BBC Türkçe'de varmış evet. Böylece biz atlatma haberimizi verdik. Şimdi bir atlatma yorum da yapalım mı? E, lütfen. Naomi yazısından biraz aktarma yapalım. Sizinle paylaşalım. Hem Kanadalı e, Torontolu Naomi Klein o yüzden e, kendi memleketinde yapılmış olan bir G20 zirvesinden bahsediyor. Memleketi bilen biri olarak hem de e, iyi bir antikapitalist. Bu sebeple de kapitalizmin ne yöne gittiğine dair de pek çok kendi memleketinden haber verme şansına sahip. Ve evet, toplantının sonunda da Globe and Mail, e, Kanada'nın önemli gazetelerinden, liberal gazetelerinden birinde... En önemli e, saygın gazetesi sayılan gazete. Orada... ...yayınlamış ve diyor ki Obama sistem etti Erdoğan kararlarını savundu diye <gülüyor> başladı şöyle başlamışçasına e, şehrim e, tam bir suç e, mahaline benziyor ve e, bütün suçlarda gecenin karanlığına kaçıyorlar sanki ve böylece sahneden ayrılıyorlar ve şu anda bahsetti karanlığın içinde eriyip gidiyorlar evet, diye. edebi bir dille yazıyor polisiye, polisiye. <gülüyor> Ee, ve bahsettiğim şey e, o camları kırıp işte e, polis arabalarını cumartesi günü yakan e, siyahlar giymiş çocuklar değil demiş. Benim bahsettiğimler bu insanlarsa devlet başkanları o gecenin karanlığına karışan suçlular gibi. Onlar devlet adamları diyor devletlerin başkanları pardon. Hı -hı. Yani pa pazar akşamı. Onlar camlarını kırmadılar dükkanların. onun yerine e, sosyal güvenlik ağlarını kırdılar ve... E, İyi işleri e, tam da bir gerilemenin, zayıflamanın ekonomisi, resesyonun, resesyonun yaşandığı durumda yakı verdiler. İşleri yaktılar ve şeyleri kırdılar. Yani şeyi şeyi güvenlik ağlarını, Dükkan evet. camlarını kırıp polis arabalarını yakan siyah siyah giymiş e, klanın çocuklarla e, devlet başkanlarının güvenlik ağlarını kırıp e, güzel işleri yakışını anlatıyor. Ve diyor ki yani dünyanın en zengin ve en ayrıcalıklı sınıfının yani katmanlarının yarattığı bir krizin sonuçlarıyla karşı karşıya kaldıklarında... ...bu devlet başkanları şuna karar verdiler. Kimden çıkaralım bunun hesabını soralım acısını. En yoksul ve en zayıf durumda olan kendi ülkelerindeki en yoksullardan ve en zayıf durumda olan kesimlerden çıkarmaya karar verdiler. diyor. Başka nasıl yorumlayabiliriz ki G20 zirvesinden çıkan son komünikeyi diyor? Çünkü sonuç bildirgesinde ya da son komünikede çıkan şey şu. Bankalar ya da işte bu finansal kurumlar ve finansal aktarımlarla ilgili herhangi bir vergilendirmeden falan bahsetmezken 2013'e kadar Hükümetlerin açıklarını ciddi anlamda silmelerinden, kapatmalarından bahsediliyor. Bu durumda başka nasıl yorumlanabilir diye sormuş. Bu yani dehşet verici ve şoke edici bir kesinti meselesi ve kim ödeyecek bunun? Üç kesim saymış bunun başında. Birincisi öğrenciler bir kere. Çünkü gittikçe okullar için ödemeleri gereken harçların fiyatları artarken kamu harcamalarının, kamu okullarının e, gittikçe zorlaştığını görecekler. Bir, ya da... Diyor, ikincisi emekliler. Tabii. Zor bela, güçlükle, tırnaklarıyla kazandıkları e, sosyal haklarının tamamıyla e, kaybolmaya başladıkları. Emeklilik hakları, yaş haddileri bilmem ne gidecek. Ki zaten yaş haddi olan bu artık kaça geldi bilmiyorum. 8 bin yaşında falan emekli olunuyor ama o 8000 bin yaşına <gülüyor> varabildiyseniz bile e, alabildiğiniz paralar o kadar komik ki 8000'den sonra da bir de iş bulmaya çalışmak gibi bir işiniz oluyor. Çünkü e, ya yani Türkiye'de bizim çok alışık olduğumuz bu ilk ikisi bizi ürkütmemiştir büyük ihtimalle. E, okullarda gittikçe artan harçlar ve zaten okullara girebilmenin neredeyse imkansız olduğu üniversite sistemi ve e, zaten emekli olamamak ve emekli olsanız bile bunun hiçbir anlamının olmaması. Bazı ülkelerde hala anlamı var. Tabii bir de G20 içinde Türkiye'nin durumuna ayrıca bakmak lazım bu durumda. Çünkü refah yüksek olup kendi vatandaşlarını bu kadar bu kadar ağır sömüren demek ayıp değil herhalde. E, nadir ülkelerden biri Türkiye. Diğerleri açısından diğer ülkelerin vatandaşları açısından en azından böyle riskler de var. Ve tabi bir de e, son olarak demiş ki e, böylece devam ediyor herkes açısından çünkü e, üçüncüsü, kamu çalışanları açısından ise. de üçüncü kesimde kamu çalışanları, kamu emekçileri onların da iş, işleri tabi Bıçakla kesilir gibi kesilecek bu karardan sonra. Ve bu liste sayıp gitmekle, saymakla bitmez bir liste bu diyor. Ee, aslında bunların hepsi tek bir basit sebeple oluyor diyor. G20 ülkeleri Londra'da 2009 yılında buluştukları zaman, o zaman e, finans krizi tepelerdeydi, zirvesindeydi. Evet, zirvesindeydi, evet. Ee, ve... E, Liderler o zaman bir araya gelip finans sektörünü regüle etmekle kurallara kurallandırmakla ilgili. Şöyle bir dizginlemeyi falan katıyan başaramadılar ki bir daha böyle bir kriz olmasın asla olmasın diye. Asıl bu gibi toplantıların amacı o değil midir yani Tabii. kriz gelince. Paranın ve gücün sahibi olanlar bir araya geliyorsa para ve güçle ilgili yeni kararlar alırlar. Ki almışlar aslında şimdi bak haklarını yememek lazım. Sadece bizim işimize bir, birkaç milyar insanın işine gelmiyor alt üstü. Hepsi bu. Şimdi ise e, 2009'dan beri elimizde olan tek şey boş retorikler ve e, trilyonlarca doların e, işte ortaya atılması ve bank yani kamu paralarının harcanarak bankaların kurtarılması netle evet, bunu söylüyor. Yapılıyor. Bu arada da Amerikan hükümeti, Amerika devlet, Amerika devlet şeyi de başaramadı insanların işte bu mortgage'larla borçlarla evlerinden olmasını yani evler de elden gitti. İşler de gitmeye devam ediyor. Çünkü büyük işsizlik devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla da şeye ilaveten yani bir kamu parasının kanamasına ilaveten bankaları kurtarmak için verilmiş. Yani vergi tabanı Vergi alacağınız taban da orta sınıfta çöktü ve dolayısıyla tamamen önceden kestirebileceğimiz tahmin edilebilir bir borç ve bütçe açığı kriziyle karşı karşıya kaldık diyor. Bu hafta sonu zirvede e, Kanada Başbakanı Stephen Harper e, diğer liderleri e, şöyle bir şey ikna etti diyor e, Naomi Klein. E, yani bankaları bu kadar iyi davranan ve e, krizi yaratmamış olan bankaları bu şekilde cezalandırmak hiç de adil olmayacaktır dedi ve diğer liderler de bunu beğendiler diyor. Aslında diyor Klein Kanada'da mesela gayet iyi korunan devlet tarafından bankalar gayet gayet karlılar ve rahatlıkla vergi verebilirler mesela Kanada'da diyor. Ama bunu Ama... hiç öyle aday böyle adillik hakkaniyet kaygıları filan olmadan hiçbir suçu olmayan bireyleri kendilerinin de en ufak bir katkısı bulunmayan ama bu işte derivation denilen yani türev türevi, piyasaları türevi. ve işte hiçbir düzenlemede olmadığı için düzenlemede koymayanların yol açtığı bir krizi bir takım suçsuz bireylerin sırtına yüklediler diyor. Ya yani onları Onlar hakkında hiçbir hakkaniyet filan da duygusu yok diyor. Sadece bankalara adil olmak lazım diyor. Dedi diyor Stephen Harbour. Geçen hafta ilginç bir bu gazete diyor Global Mail gazetesinde G20'nin kökenleri hakkında harika bir makale çıktı. Yani bütün şey aslında 99'da Paul Martin'le Kanada Maliye Bakanı'nın o zamanki ve onun muadili Lawrence Summers Amerika'daki, Amerika'daki muadili. Amerika'daki muadili. Ki işin ilginç tarafı tabii mali krizde de çok önemli bir rol oynadı Lawrence Summers evet. şimdi de Obama yönetiminde de yer alıyor korkunç ilginç bir adam yani dünya bu, tatlısı <gülüyor> bu iki adam G7 genişletelim demişler o Zengin. zamanlar G7 idi 7 ülke toplanıyorlardı sonra Rusya da katıldı G8 oldu o şimdi G20 oldu <gülüyor> ama e, yani stratejik bakımdan önemli ve güvenli ülkelere yayalım demişler bir liste yapalım hadi demişler fakat kağıt bulamamışlar. <gülüyor> böyle bir böyle sarı zarf birisi vermiş. Ve Ama, tek tek e, yeni dünya düzeninin çerçevesini çizecek olan ülkeleri yazmaya başlamış. Ve o, böylece G20, G20 doğmuş. Hani böyle herkesin birbirine sitem ettiği, açık konuştu filan sarışın kadınların dolaştığı G20 böyle doğ, <gülüyor> doğmuş. Obama'yla Erdoğan'ın <gülüyor> yoğun görüşmeler yaptı. Bu, bu hikaye diyor e, Naomi Klein aslında e, tarihin insan kararları tarafından e, yazıldığını ve doğal kurallarla falan yazılmadığını doğal gösteren... Doğal evet tabii. Bir hikaye. Arkasına vermişler işte. Fakat e, yani hiç bu şeyde G20 ülkelerinin bu elle seçilmiş kiraz seçer gibi seçilmiş bir avuç iki adam tarafından seçilmiş listeye tabi kalma konusunda bir şey söylemiyoruz diyor. Şu anda zaten dünyada çalışanlar, işçiler, emekliler, öğrenciler sokakları almaya başladılar. İtalya'da, Almanya'da, Fransa'da, İspanya'da, Yunanistan'da hepsi hemen hemen aynı sloganla yürüyorlar. Sizin krizinizin parasını biz ödemeyeceğiz diye diyor ve e, ayrıca bu işin nasıl yapılması gerektiğine dair ve bütçe açıklarının nasıl kapatılmasına dair de gayet ciddi pek çok önerileri de var demiş. Yani mesela mali işte e, mali işlem vergisi konması, yeni, yeni sosyal programlar evet, iklim değişikliği ile ilgili yeni programlar konması gibi şeyleri öneriyorlar diyor. İşte kirleten kirleten öder diye güçlü bir, e, güçlü vergi ödenmesi önerileri var filan ve fosil yakıtlardan uzaklaşmak için bunu çok ciddi tasarılarda var ortalıkta ve bir de savaşları bitirmekte baya bütçe açıklarını kapatmakta iyi bir sonuç hı hı. verebilir sonu gelmeyen ve yenildiğimiz savaşları mi, diyor fakat G20 dediğimiz şey zaten e, tepeden inme ...kendini e, var etmiş... ...fiidi bir... ...organizmadır, örgütlenmedir... ...ve yani, Birleşmiş Milletler'e göre vermiş. hiçbir şey... ...hiçbir e, anlamı hukuken yoktur. Meşruiyeti de yoktur, evet. E, madem bize böylesine ağır bir... E, ...krizin faturasını... E, ...takıvermek istiyorlar... ...demiş Naomi Klein... E, ...ve e, bunu da yapmaya hakları yok... ...o zaman ben diyorum ki şöyle bir şey yapalım... ...Bay Martin ve Bay Summers'a... E, ...çevirelim şu zarfı... ...aynen üzerine... E, ...sahibine geri gönderin yazıp... ...geri yollayalım demiş Klein... ...ki e, hakikaten Avrupa'da pek çok ülkede... ...yavaş yavaş olmaya başlayan şey bu... ...çünkü e, işçiler... ...emekliler ve öğrenciler... ...ve çalışanlar aslında... E, ...toplumun büyük kısmı... E, ...durumun neye doğru gittiğinin... ...ve kimin haklarının fena halde kırpıldığının... ...farkında ve bu gittikçe de yayılan bir durum... ...ama e, nereye varacağı ...epey epey karışık bir başka durum... ...evet... Bakalım bunu konuşmaya devam edeceğiz ama açık gazete özelinde özel haber dinlediniz G20. Açık gazete. Semra Cerit Mazlum'la iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Günaydın Semra Hanım. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Bu G20'den küresel ısınmayı çözdükleri haberi aldık biraz önce. Doğru mu diyor? Ne diyorsunuz? Son <gülüyor> haberi duymadım ben. <gülüyor> o sihirli formülü Bu bir <gülüyor> Sihirli bir formül herhalde Kanada'da bulundu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 <gülüyor> şey başta söylediğinize de, değinirsek gerçekten de Türkiye'de G8 ve G20 zirvelerinin gündemi hakkında haber almak çok güç. Evet. Son üç gündür yapılan haberlerin büyük bir çoğunluğu yalnızca gösterilerle ilgili. Konferansta görüşülen konular değil, sokakta polis ve eğlenceliler arasındaki gerilimle ilgili daha fazla. Halbuki.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 dünyada iklim politikasının şekillenmesi açısından. Fakat bu sene ki hem G8'in hem G20'nin daha farklı bir anlamı da vardı. Hani bizim üstünde durmamız gerekli. Biliyorsunuz Kopenhag konferansı sonrasında Kopenhag mutabakatıyla sonuçlanan beklenen anlaşmanın çıkmadığı konferans sonrasında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 Amaç daha yüklemek, böyle bir görev daha yüklemek birincil varoluş nedeniyle uyuşmuyor aslında. Aynı zamanda da üyelerinin birleşimi açısından baktığımızda G20'nin bu misyonu taşımakta yetersiz kalacağı kendiliğinden anlaşılıyor. Hani Birleşmiş Milletler müzakereleri kapsamında zaten iklim konusundaki uluslar, uluslarar ve uluslararası perspektifleri uyuşmayan ülkeleri bir araya getiriyor G20 grubu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 hızla gözden geçirirken bu G20'nin sonuç komünike sonuç bildirisi mi deniyor ona Komünkeyi bakınca işte bir 41. pasajı gördüm. Alel acele baktım ama şöyle vermiş yani bu bu Çağhan gezegenin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 Mutabakata katılmasını istiyor Türkiye'nin. Çünkü hani geçen programda konuştuğumuz gibi bundan sonra 2012 sonrasına dönük iklim politikasının asıl yörüngesini belirleyecek olan metin Kopenhag Mutabakatı haline geldi. UNFCC'ye altında devam eden müzakere, taslak müzakere metinlerini okuduğumuzda da zaten şeyin hegemonyasını görüyoruz orada. Mutabakat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 Sonuç metninde yer alması beklenen fosil yakıtlara verilen sübvansiyonlarla ilgili. Hani somut olarak buradan çıkabilecek olan şey buydu. Bağat buydu. Pittsburgh zirvesinde Obama'nın göreve geldikten sonraki ilk uluslararası, iklim değişikliği konusundaki ilk uluslararası adımı da evet. diyebiliriz buna. İklim açılımı Obama açısından bakıldığında. Kobena gitmeden önce.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 Ben onu göremedim ama yani çok da dikkatli bakmış olduğumu söyleyemeyeceğim. E, fakat bütün sübvansiyonların kaldırılmasından e, söz etmiyor. Verimsiz ve müsrif e, <gülüyor> tüketime yol açan e, sübvansiyonların orta vadede elimine edilmesi konusunda çalışmaya devam edeceklerini, işte bakanlara bu konuda hazırlıklar için teşekkür ettiklerini söylüyorlar. E,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 kesimlerinde yer aldığı bir mücadele var. Onu takip etmemiz gerekecek anlaşılan. Evet. E, e, zor, zorlamak için bir değişiklik söz konusu olacaksa ancak oradan gelecek bu dinemizin. iyi mi oradan kazandırılacak anlaşılan. E, bir şey e, hani bu G20 zirvesi gerçekten yeni bir şey söylenmem, söylenmesi için yapılmış bir zirve <gülüyor> olmadığı şeyden de anlaşılıyor. E, önündeki metinlerde hani hazırlanan şeylerden raporlardan bir döküm sayayım döküm zirvesi gibi de bakabiliriz bunu yeni bir söz verilemeyeceği için şimdiye kadar yaptıklarımızı gösterelim dünyaya gibi bir niyet de okunabilir şeyden bu zirvelerin hazırlıklarından ve ele alınma biçimlerinden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 konusunda verdikleri sözleri tutamayan ülkeler çok küçük miktarlarda ihmal edilebilir oranlarda uluslararası yardım yapıyorlar. Yoksul ülkelere yardımda bulunuyorlar iklim değişikliği konusunda. şeyle karşılaştırıldığında bir sözleşme sekreteriyasının ve başka uluslararası kuruluşların hem azaltma hem uyum konusunda gereken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 şöyle den galiba Guardian'da idir yazar bir yazarın şey hangi yazar olduğunu adını hatırlayamıyorum şu anda hem G7 hem G20 için söylüyordu bunu hani liderler zaten başka zeminlerde bir araya gelebiliyorlar bu uluslararası önemli konuları konuşabiliyorlar bu ikinci toplantıda gereksiz hale geldi evet. diyordu <gülüyor> kan Kanada'nın güvenlik önlemleri için harcadığı para gazetelerin rapor ettiğine göre bir milyar dolar Hı, imiş. akıl alır iş değil yani bunun, bunu bile verseler epey bir sorun evet, bu mi? hesap verebilirlik raporunda hani iklim adına e, ya da öteki kalkınma hedefleri adına ayırmış olduğu aktarmış olduğu kaynakları alt alta koyduğunuzda bir milyar dolardan az bir rakam az çıkıyor gerçekten evet. toplantıyı yapmamak daha hayırlı bir şey dünya açısından Evet, bu, evet, burada bitirelim herhalde süreyi biraz açmaya başladık. Belki çok teşekkür ederiz. İyi günler. Evet. Semra Cirit Mazlumla iklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Açık Kaste. I Can Hear Music The Beach Boys'un güzel şarkılarından bir diğerini dinledik. Bruce Johnston'ın doğum günü münasebetiyle çaldığımız ikinci The Beach Boys parçası da buydu. 1942'de dün doğmuştu. Illinois'de Peoria'da Bruce Johnston. Evet Açık Radyo 94.9 Açık Radyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Bu arada birkaç da Küde köşede kalmış haber var. Bir Meksika kör Meksika sahillerinde kasırga tehlikeleri diye haberler var. Dolaşıyor ortalıkta ama yani mesela Alex diye bir kasırga ya da fırtına tropik fırtına Belize'yi vurmuş durumda. Bu acaba yukarı çıkar da? Meksika Körfezi'nde ciddi bir hasar meydana getirir mi diye çünkü burada bütün gözler artık orada sürekli olarak denize foşur foşur boşalmakta olan petrol vaziyetini takip etmeye yönelik bir sürü faaliyet var yani alt üst edebilir bütün çalışmanın bir anda mahvedebilir deniyor kalan çabaları da götürebilir fakat şimdilik Alex ilk adına bakılacak olursa tropik fırtınaların ilki bu. Saatte 95 kilometrelik bir hızla cumartesi günü e, esmeye başlamış. Fakat galiba o petrolün döküldüğü bölgeyi geçecek. Bugünkü bu şeydeki mevcut izinde gidecek olursa Oradan vurmayacak bir etkisi olmayacak deniyor. Ama tabii büyük çapta dalgalarda yaratıp temizleme faaliyetlerini etkileyebilir diye bir sorunu da var. Aslında bu gibi, yani Meksika körfezindeki felaket kabilinden çok sayıda yakın gelecekte yani önümüzdeki 3, 8, 10 yıl içinde Dört büyük felaketin haberini veren bazı analizler var. Onlara da belki fırsat bulursak ileride değinme fırsatı buluruz. Çünkü çok önemli bir tehlikeler zinciri. Arktik'te de var, Nijerya'da da var, Çin, Japonya arasında da savaşa bile yol açabilecek şeyler var. Bunların hepsini Michael T. Clair, bu konunun belki de en büyük uzmanı olan Michael T. Clair, Önümüze dört seçenek halinde, daha doğrusu dört büyük tehdit unsuru olarak saymıştı. Şimdilik burada keselim. Ama bir de Cilia, Büyük Okyanus'ta Cilia kasırgası, rüzgar hızı saatte 185 kilometre. Bir de Miami'deki ulusal fırtına merkezinde Darby'nin rüzgar hızı, Darby diye bir fırtınanın da 120 kilometreye ulaştığını bildiriyor belli değil ne olacağı. Bir yandan Obama çekilmeyeceğini de çekilmesinin mümkün olamayacağını galiba açıkladı Afganistan'dan da. Söyle ama çekilme 2011'de. takvimi veren ülke de var İngiltere. Önümüzdeki beş yıldan Aa, sonra güle. beş yıl sonra Afganistan'dan çekileceğini açıkladı İngiltere. İnsan hiçbir şey beş yıllık söylüyorum. planlayamıyorlar ama işgalin çekilmesini planlayabiliyorlar. Herhalde bu şey diye düşündüm ben. Hani işte BP bitince şey o bitsin buna geçeceğiz köfes temizlenince akıp bitsin herhalde onu diyor bu arada Afganistan'da yalnız saldırılar sürüyor anladığım kadarıyla yol kenarına konulan bomba ve dört NATO askeri ölmüş hepsi Norveçli Norveç'in 500 askeri varmış orada ve düne kadarki çatışmalarda sadece dört askeri Ölmüştü yani söylemek tuhaf geliyor insana ama bir anda toplam asker sayısı yüzde yüz ölü sayısı yüzde yüz arttı bir gün içinde diyebiliriz Norveç'in ee, ve Afganistan'da da zaten bütün rekorlar kırıldı bir 93 kişi öldü galiba bu rakam ona dahil mi bilmiyorum. Ama e, Afganistan işgale başlayıp bombardımanlar önce dümdüz edilip kalan yerlerde, ondan sonra da işgale vuradıktan sonra bugüne kadar ölen asker sayısı bir ay içinde en çok bu ay olmuş. Da şimdi bunun haberini vermiştik daha Haziran bitmeden bütün rekorlar kırıldı, işte onun için herhalde Obama biraz daha kalalım diye düşünüyor herhalde. Strateji değişmeyecek demişti zaten McChrystal gidince Petraeus'la beraber gidecek. Irak'ta da saldırılar bitmemiş çok şaşıracaksın ama. Öyle mi? Evet. Ee, ya yani Çeşitli saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetmiş. Musul'da, Bağdat'ta bombalı saldırılar, Diyala'da. Evlerin basan, silahlı kişiler bombalı saldırdılar filan. Telaferde de bombalı aracını patlatmaya çalışan bir kişi polis tarafından vurulup öldürüldüğü için silah gerçek, saldırı gerçekleşmemiş. Buna da iyi diye bakmamız gerekiyor herhalde. Bu arada Pakistan'da hava saldırısında da iki militan öldürüldüğü belirtiliyor. Şimdi bu çok uzak mesafeden yani 5 bin kilometre öteden. Yapılan hı hı. saldırılarda düzenlenen Joysticklerle yapılıyor Ve Ekranlar üzerinden pilotlarla Ama aşağıda iki militanın öldürüldüğünü açıklıyorlar Pakistanlı yetkililer Nasıl yapılıyor bu bilmiyorum Olağanüstü bir fotoğrafla Güzellikte yani vermiş Voice of America evet, Hakikaten ee, muzur dolu bile diyebileceğimiz fotoğraf Ve kocaman bir ay Tam mehtap yani ve üzeri, onun bize doğru uçmakta olan harik süzülen bir ölüm aracı olduğunu hiç anlayamadığımız bir yani Gayet uçuş. gayet keyifli sanki değil mi böyle hmm. hani e, turistlerin planörü falan filan gibi böyle yazlık mekanlarda görülen fotoğraf. Tek fark işte ölüm kusuyor yani evet. olabilir böyle şeylerde diye bakmak lazım herhalde o konuda da Tom Englehart'ın e, Amerika'nın ne kadar savaştan kopmakta oldu aslında tamamen bir oyun artık bilgisayar oyunu haline dönüşmekte olduğunu ve insan insan faktörünün kaldırıldığını yakında şeyi de bu insansız uçaklara komuta eden insanları da kaldıracaklarmış bunu biliyor muydu Englehart yazdı bunu yani böyle bir hesap Hı -hı. varmış pilotsuz uçakları da pilotsuz makineler uçuracakmış. Aradan tamamen çıkıyoruz yani. Evet tamamen. Bu arada Türkiye'de Heron bir şey yapıyormuş. Biz, biz bir taraftayız ama. Ölen taraftakiler çıkmıyor. Onlar insan. Ya tamam sonuç olarak zaten hani makinelerin kullandığı makineler makineleri vuruyor olsaydı e, büyük ihtimalle başka türlü bir dünyadan bahsediyor olacaktık ki bu da bir başka distopya mı diye düşünmeye değilim ama... <gülüyor> e, Evet galiba ilk aradan çıkarmamız gereken şey sona kaldı yani hani hala makinalar e, makinalar tarafından kullanılıyorsa da insanları vuruyorlar böyle bir tatsız durum var ama e, Türkiye'de bu piyasada önemli adım atmış galiba hmm. her onun Türkü yapıldı falan diye e, bazı haberler bugün gazetelerde görmek mümkün. Niye manşetten vermedik biz bu haberi bugün? Ya biz vermeliydik ama işte G20 falan kendi haberlerimizin şehvetine kapılarak bence bunu atladık. Bu da bizim ayıbımız olsun. Yapıyoruz bazen hepimiz hep birlikte böyle şeyler. Ee, evet heh, doğru hatırlıyormuşum. Vatan Gazetesi'nde gördüğüm haber Türk Heron'u çaldıran hazır uçmayı bekliyor. Çaldıranmış adı. Çaldıran 2.300 kilometre uçuş, 600 kilometre haberleşme menziline sahip, havada da tam 14 saat kalıyor. Diyor. Ee, genel Kurmayın isteği üzerine Türk mühendislerin ürettiği insan, ya yani Genel isteyince Türk mühendisler üretebiliyorlar teknolojide böyle bir şey biliyorsunuz. Niye daha önce istememiş sorusu insan akını takılıyor. Yani daha çok değil. keşke başka bir şey isteseymiş <gülüyor> sorusu geldi. Hep olur yani ya, keşke başka bir şey dileseymişim. Evet. Saçma sapan bir şey söylersin, olu verir falan. Ee, yani çünkü yani Heron var zaten ne bileyim mesela araçsız uçan insan dileseymiş genel kurmay. Madem hani istenince oluyor. Ee, Heron'un rakibi çaldıran 10 aydır üretime hazır halde hangarda bekliyor. Tam burada senin sorun anlamlı hale geliyor hakikaten. Şimdi biz bu Heron'ları e, İsrail'den alırken demek ki bizim çaldıranlarımız varmış. Yani biz burada hep Türkiye Cumhuriyeti oluyor. Ama çaldıranları çaldırmış mıyız biz ne olmuş? Yok. İşte hangarda bekliyorlarmış. Test uçuşlarını başarıyla geçen çaldıranı tasarlayanlar iddialı. Çaldıranın sistemi Heron'da bile yok. Her yerden pilotsuz inip kalkabiliyor diyorlar. Ee, yani şimdi iki tane soru çıkıyor ortaya. Birincisi bu savunma sanayine harcanan paralar ve e, bu savunma sanayine giren diğer ülkelerin durumuna bakıyor mu acaba Türkiye bu gurur vesaire vesileleri haricinde bir de tabi e bu her onlara verilen milyonlarca dolar verilirken e Türkiye zaten bu teknolojiye sahipti ise bir niye bu parayı verdi iki niye İsrail'e verdi çünkü <gülüyor> İsrail ile ilgili askeri anlaşmalarla ilgili son mavi marmarayla değil uzun süredir zaten ciddi bir rahatsızlık ve bunları da dile getirildiği bir ortam var diye. Fazla mantıklı bir soru oldu ben başka bir soru soracağım. Sana. 190 milyon dolar. Türkiye, İsrail'e 10 Heron siparişi verdi. 6'sı teslim alındı. Toplam 190 milyon dolar ödenecek demiş. Vatan da galiba kızmış bizim gibi. Gerçi Hayır. tam aynı yerden kızıyoruz bilmiyorum ama. Ben de bilmiyorum ama benim sorun bambaşka bir yönden. Bu haber var ya okudun şimdi vatanına. Hı hı. Onu bir insansız araç yazdırıyor. <gülüyor> <gülüyor> muhabirsiz bilgisayar yazmış mı? Evet, muhabirsiz bilgisayar yazmış. Veron adı. <gülüyor> Yakında yaparlar. Baldıran diye onun Türk versiyonunu <gülüyor> o, o, ve biz de o, rahat ederiz. O zehir. olsun. <gülüyor> <O's, o's. gülüyor> ee, Baykar Makine Genel Müdürü Haluk Bayraktar. Baykar Makine diye bir e, şey yapmış bunu. Bizden kimseden istenmeyen NATO tarafından insansız savaş aracı sistemleri uçuşa elverişlik sertifikası isteniyor. Ancak bu konu işe başlarken verilen şartname de yoktu. Bu sertifikayı kimden ya da nereden alacağımızda belli değil. Olmayan sertifika isteniyormuş ayrıca. ya yani Bu silah piyasası da çok kötü ya. Milyon dolar harcıyorsun sonra e, birisi bilinen, girmemek lazım galiba. Erkeğ işine giriyoruz biz. Ama vatan gayet ikna. Kandil üzerinde saatlerce uçulabilir <gülüyor> diye ağzımı şehvetle açtıran bir mini başlık da atmış Karbon kevlar alaşımı zırh malzemesi falan filan vesaire. Zaten o zırh da... Türk zırhı yapıldı diye gazetelerde gene vatanda da vardı galiba. Evet evet bu zırhta size ha ha falan İsrail'den almayacağız artık Türk'ün zırhı diye. Vaykar Makine fiy fiyat açıklaması da yapmış. Tanesi yaklaşık 20 milyon dolar olan Heron'un 5'te birine mal olduğunu yani 4 milyon dolara mal olduğunu söylemiş. Heron'ları iade edelim ya da başka birilerine satalım evet, zaman. Evet yani 3'te bir fiyata bile satsak kârdayız bu durumda. Bence her onları satıp yerine e, çaldıran almak gerekiyor. <gülüyor> Kandil üzerinde saatlerce de uçabiliyoruz üstelik bunlarla. Koridorda bizim uçan uçaklar ne? <gülüyor> Onlar halüsinatif abi. Onun sebebi başka anlatacağım ben sana. Veci hürkuşta da engellenmişti diye vatan bayağı e, savunculuğuna girmiş yani. Baykar makine ile var mı bağlantıları ben de bunu google diyeceğim bu gidişle. Yani olacak iş değil. Hala nasıl almadık? Biz bu çaldıranları diye bir soru var. Herhalde bize değildir diye cevabı da TSK'dan ya da işte hükümetten falan beklemek gerekiyor. Peki çeşitli sorular var. Bir de şeyi Googlelayalım ya. Yani Uluslararası ilişkiler Uzmanı ve Polis Akademisi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İdris Bal. Evet. Ordu içinde birilerinin PKK saldırılarında işlerini boşladıklarını söylemiş bugün neşe düze. Hmm. Ve şu soruyu sormuş Bunlar uyuşturucu mu kaçırıyor Yoksa bölgede terörün varlığını Başka emelleri için mi kullanıyorlar Bilmiyoruz demiş hmm. ya, 30 senedir devam eden bir hareketle ilgili Bu kadar çok bilinmeyenin Bu kadar yoğun olması normal değil mi Normal evet Karakol Anladım. baskınları Ordunun caydırıcılığını da azalttı demiş Ama bu uyuşturucu mu kaçırıyor Yani niye bunu Savaşın Devamını isteyenler de olabilir. Savaş sürsün isteyenler var diye düşünüyormuş. Ama bunların hiçbirisi yeni sayılmaz. Yani hani hiç duymadıysam ben bunları 3 aşağı 5 yukarı 13-14 yaşımdan beri duyuyorum. Yani Peki şu em emniyet yatları. müdürünün büyük yolsuzluk ihalesine karışmış olması yeni mi? Ee, yani İddiası. en azından haberinin çıkması yeni. Evet. <gülüyor> yani daha önce karışan olmuş muydu bilmiyoruz ama hani bir dokunulmazlık zırhından hep bahsedildiğini biliyoruz. Peki sana başka bir iki yeni haber söyleyeyim. Bu yeni mi diye soracağım hepsine. Bakalım. Haberse yenidir. Öncelikle onu söylemek lazım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevde yükselme sınavı öncesindeki soruların bazı kişilere flash bellekle dağıtıldığı haberi hürriyette yayınlanınca sınav sorularının yeniden hazırlanmasını kararlaştırmış. Bu ilk haber. Hmm. 11 Temmuz 2010'da yapılacak sınav için sınav komisyonu üyeleri belirlenmiş. Tamam belirlenir da, her sınavda. Evet, ancak yeni sınav sorularını hazırlayacak komisyonun yedek üyesi FA. Yedek üyenin adı niye? İnisyallerle veriliyor. E, çünkü yedek üye olmanın yanında aday. <gülüyor> evet aynı zamanda sınava girecekler listesinde görünüyormuş. Yani sınav birincisi şimdiden belli diyor. İlginç bir haber değil mi? Bir İlk, ülkede bir peki ama Feya'nın de... adının gizli olması da ilginç değil mi bu durumda? Yani çünkü böyle bir haberi evet. çıkartıyorsanız sürmanşetinize e, bu afişe etmeyi de gerektirir. Çünkü kamu adına resmen e, başka türlü bir iş yapan biri olduğunu çok net bir şekilde söylüyorsun. E, söylüyorsan bunun adını da söylemek gerekmez mi? Yok hukuken bir engel varsa bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama. Normal karşı diyorum ben. Yani son olarak ama e, yeni, yeni sınav birincisi şimdiden belli. Yani reklam e, piyasasının en önemli ki kavramını kullanıyorum dikkat edersen yeni. Yeni iyidir şey yeni ise her şey yeni yeni ise iyidir tabi. Bu arada da e, bir de, bu cumartesi günün hürriyetinden hı hı. bir haberde onu da söyleyeyim. Aynı bir, bir yeni haberde orada vardı Turmepa genel müdürü. Levent Ballı'nın rehberliğinde iki gün boyunca göcek koylarında dolaşılmış. Hı hı. Tonlarca sıvı atık bırakan kaptanlar falan varmış. Koyları denetlemekle yükümlü özel çevre koruma kurumu ve liman başkanlığının teknelerine hiç rastlamamışlar. Göcek bitti çekiliyoruz demiş Deniz Temiz Derneği. Yani ee, temizlik bitti değil, göcek anladım. bitti diye. Ama tabii ki şey herhalde yani büyük ihtimalle sahil güvenlik mi ne gemisi beklemişler de görmemişler. Ee, özel Çevre Kurumu ve Liman Başkanlığı'nın tekneleri. E, tamam onlar da kirlilik yaratmamak için e, olabildiğince motorlarını çalıştırmayıp denize gelmiyor olabilirler. Bunu böyle göremez miyiz? Görebiliriz tabii. Burada yeni olan ne peki? Niye haber bu? Ee, aslında hani e, niye bilmiyorum. haber olduğunu bilmiyorum ama... En nihayetinde şunu da söylemek gerekiyor tabii. E, denizlerin temizliğiyle ilgili tek sıkıntıyı e, teknelerin sintinelerine indirgememekte de fayda var. Hani bu ciddi bir sıkıntı herhalde. Ama bundan öte başka sıkıntılar da var. Onlarla ilgili de çalışma yapmak bence çok gerekli ve çok hayati. Hani sadece aklıma gelenleri söylüyorum ben de. Çağrışım dünyası. Hmm. Program biter ayak çarşambalık ağzı açmayayım pazartesiden <gülüyor> diye. Ee, öyle. Anlamsız cümleler kurarak geçiştiriyorum <gülüyor> durumu. Peki o zaman ben sana yeni bir çok güzel bir haber vereyim. Bunlar ağzının salyalarının ağzın kenarından salyalar akıtacak. Gene Cumartesi günkü hürriyetten manşet ama bu. Türkiye PKK ile daha etkili mücadele için evet. Amerika'dan talep, <gülüyor> talepte <gülüyor> talepte bulunmuş Evet e, teröristlerin korkulu rüyası süper kobra taarruz helikopterleri için pentagon'dan yeşil ışık yanmış onay çıkmış Heh, Eksik sonunda bulundu süper kobraymış eksik değil evet. mi? İki, üpe, iki süper İper kobra, kobra. <gülüyor> <İper> kobra <gülüyor> Türkiye'ye teslim edilecekmiş en kısa sürede Yani iki helikopter alınca bu sorunu çözüyor muyuz? Ya bu kadar da mı e, yaz sıcak kafaya vurdu acaba? <gülüyor> İki helikopter miymiş Ama sıkıntı? öyle deme abi ya. Üç alsak Neden peki. Demin? Beş tane varmış zaten. Ha Süper anladım. İki, i̇ki daha tane, alınca. İki daha alınca ama öyle deme dakikada 750 mermi atlıyormuş. Ya ben çok beğenerek zaten hani hiç itirazım yok. Çok kaliteli bir Gotling helikopter. Gutling topla 750 mermi atıyor. Oh, harika. Aynı zamanda... AGM-114 Hellfire füzeleri ve 70 milimetrelik Hydra roketleri de taşıyor. Çok iyi. Bunların hepsi çok güzel ve ben çok takdirle ve saygıyla karşılıyorum bütün roketleri ama... saatte 338 kilometrede hız yapabiliyor. E çünkü uzlaştığımız... turbo, turboshaft GT700 motoru var çünkü. E peki üzerinde uzlaştığımız şey şu değil miydi? Hani e, topla tüfekle bu iş çözülmez. TSK'sından... E... Artık neresine diye devam etsem bütün devlet kurumlarının ortak suyuduğu top ve tüfekle çözülmez, çözül falan derken aha da çözdük iki tane Gatley topu geldi falan diye ee, iyi neyse herhalde bu da Emin. bir zeka ürünü en nihayetinde ee, ben de sana bir aşk hikayesi söyleyeyim bari en son evet. Erdoğan AB'yi hala çok istiyoruz demiş öyle yani böyle çok istiyoruzdu falan cümleler bana hep seksi gelir... Ama herhalde Erdoğan hissettiği şey bu değildir ama Türkiye'nin AB'ye katılım hayalinden vazgeçmediğini ve batı karşıtı olmadığını söylemiş. Tam bunların konuşulmaya başladığı yerde <gülüyor> emin olun ki e, sakatlık başlıyor demektir aslında bir yandan. Yani evet. Erdoğan açısından değil ama belli ki e, bundan sonra ikide bir Türkiye'nin batı düşmanı olup olmadığına dair çeşitli turnusol kağıtları ortaya çıkmaya başlayacak. Bazılarını geçecek Türkiye bazılarından kalacak e, vesaire vesaire demek herhalde çok kahince bir Görüş olmaz. İsrail'e dört şart olayında hakikaten hastasıyım. Bunu bence on şart koyabilseydi çok daha kaliteli ve akılda kalıcı olurdu. <gülüyor> M 197 Gatling topla hallederiz abi boşver. Gatling <gülüyor> mi? Ben Gatlyf diyerek bak başka topları da zan altında bıraktım. <gülüyor> o, Özür diliyorum. O sinemacı. Gatlyf. Çingene ne ile... <gülüyor> <gülüyor> ya karıştırdık falan top araya girdikten sonra zaten ne sinema kalıyor ne sinema çok sorun yok yani. Evet, kapatırken bir de şeyi de söylemediyiz. Onur Gay yürüyüşü Pride, oldu. Onur yürüyüşü vardı hem dünyada hem de tabii Türkiye'de de oldu. Paris'te 9. Gay Pride için 800 bin kişi Montparnasse Bastille arasında yürümüş. Hı hı. 800 bin kişi son derece renkli. Şiddet ve ayrımcılık yeter. Her yerde her zaman özgürlük ve eşitlik pankartları taşınmış. Sol partiler, yeşiller, bisikletçiler, motosiklet kulübü üyeleri, çeşitli grup ve dernekler katılmış. Türkiye'deki onur yürüyüşü de aslında 3 aşağı 5 yukarı bunun küçük ölçeklisiydi. 800 bin kişiden bahsetmek tabii Türkiye'de mümkün değil. Ee, ama sene 5000 bekliyorlardı, beş bin oldu mu bilmiyorum. 5000 rahatlıkla oldu. Ben katıldım, gayet hani 5000'e aşan ciddi bir kalabalık vardı diyebilirim. Hani son zamanların en hareketli eylemlerinden biriydi Onur yürüyüşü. Ee, geçen sene polis e, çeşitli güvenlik önlemleri alarak kamu güvenliğini sağlamaya kalkmış, istiklalde yürütmemeye kalkmıştı Onur yürüyüşünü. Bu sene yoklardı ortada. Bu da hani olumlu sayacağımız şeylerden biri herhalde e, köşelerde duruyorlardı sadece. E, yürüyüşü engellemeye kalkmadı polis. Büyük bir kalabalık vardı. Büyük bir coşku vardı. E, temel renk, vardı. renk tabii ki vardı. Her onur yürüyüşünde olduğu gibi. Şiddet ahlaksız. bizi ahlaksızız. Ve e, genel ahlak kimin ahlakı. Stoganları en çok atılanlar duyduğum kadarıyla. Bir de eşcinseller burada. sloganı e, iyi bir eylemdi. Herhalde seneye daha da kalabalık. Daha da renkli olmasının ihtimali çok yükselmiş gibi görünüyordu. Eylemde hem insanlar çok birbirlerinden mutluydular. Hem eylemin oluş şeklinden hem de çevre hakikaten eşcinsellere alışmak zorunda kaldı diyebiliriz çünkü bütün İstiklal Caddesi baştan sona koca bir kortej tarafından kapalıydı. Sonunda tünel meydanında da işte insanlar hızını alamayıp oturmaya devam ettiler bu sefer falan. Hangi Kendiliğinden... hastaneye kaldırıldılar? Hasta değil mi onlar? Ee, yok hast... sokaktaydılar ilginç bir şekilde hastanede değillerdi. Ben de bu kadar hastanın sokakta yürümesini bu sıcakta çok doğru bulmadım. Çok kişiyi uyardım ama yani maalesef. Neyse ki hiç yaralı hasta olup da hastanelik olan falan olmadı. Ali'ye kavaf istifa bol bol atılan sloganlardan biriydi. Eşcinsel başbakan isteyenler oldu aradan falan filan. Çeşitli böyle e, tekil sloganlar da vardı ama gerçekten e, tam demin söylediğin gibi motorcular, bisikletçiler falan Türkiye'de pek her eyleme katılmıyorlar. Ama e, çoğu grubun olduğu gayet renkli herkesin sesini duyurduğu kalabalık ve e, buradayız diyen bir eylemdi. Türkiye'deki de daha doğrusu İstanbul'daki de. Evet iyi bir... Kapanışı oldu o zaman. Big Bill Brunzi ile de açmıştık. Kapatalım. Mississippi River Blues çalıyoruz. Ve hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. 직가스 때